Makyaj yapmakla kazanılan parada bir vebal, bir günah var mıdır? Mesleğimiz kuaförlük demiş. Şimdi makyaj yapmak bizatihi haram değil. Evet. Yani diyelim ki bir hanım kendi eşine güzel görünmek için makyaj yaparsa bunun herhangi bir engeli yok. Dinen bir sakıncası yok ama zamanımızda makyaj yapanların kısmı azamı, büyük bir çoğunluğu Evet. Efendim zaten tesettür ilkelerine kurallarına riayet etmiyorlar. Evet. Bu gibi insanları siz ayrıca açık saçık gezmekte olan bir kadını siz ayrıca daha da süsleyip e, e, Allah'ı pullarsanız efendim, mağluyasını yaparsanız onun günah işlemesine siz de katkıda bulunmuş olacaksınız, destek vermiş olacaksınız. Tabi e, bu gibi kimselere siz hizmet verirseniz. Siz de vebal altına girersiniz. Evet.